Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, dünyanın bize sunduğu bir yıllık doğal kaynakları tükettiğimiz gün olarak bilinen Küresel Limit Taşım günü bu yıl 28 Temmuz olarak belirlendi. Dünya üzerindeki yenilebilir kaynaklar da. İnsanların bu kaynaklara yönelik talebini değerlendiren, araştırmalar yürüten küresel ayak izi alanın yani Global Footprint Network'ün verileri dünyamızın bize sunduğu bir yıllık doğal kaynakları bu yıl 28 Temmuz itibariyle tükettiğimizi gösterdi. Bu tarih 2021 yılındaki tarihin bir gün öncesi yani 3 günden beri dünyanın yıl içinde yenilenebilme kapasitesinden fazlasını tüketiyoruz. Başka bir deyişle geleceğimize borçlanacağız. WWF Türkiye Doğal Hayat Koruma Vakfı Genel Müdürü Aslı Pasinli konuyla ilgili şu görüşlere yer verdi. Yarım yüzyılı aşkın süredir dünyanın limitini aşarak tüketiyoruz. Bu da küresel çapta biyolojik çeşitli kaygına, atmosferde sera gazı artışına, gıda ve enerji krizlerine neden olurken sıcak hava dalgaları, kuraklık, aşırı hava olayları etkisiyle büyük orman yangınları, seller gibi afetlerle daha sık karşı karşıya kalıyoruz. Halbuki Gidişatını tersine çevirmek mümkün olmakla kalmayıp karar vericilerin işini kolaylaştıracak ekonomik faydalar da var. Küçük değişikliklerle limit aşımı tarihini öteleyebiliriz. Küresel ayak izi hesaplamalarına göre alınabilecek en etkili önlemlerden biri otomobil kullanımını azaltmak. Otomobil kullanımı kaynaklı karbon ayak izi %50 azaltılıp bu mesafenin üçte biri toplu taşıma, kalanı da yürüyerek veya bisikletle kat edilirse... Dünya limit aşım günü 13 gün ötelenebilir dedi. Aynı şekilde bitki temelli beslenmeye geçişinde benzer etkileri olduğunu biz de buradan hatırlatalım. Polonya'da saygın bir bilim enstitüsü kuşlara ve doğal yaşama verdikleri zararın altını çizerek evcil kedileri istilacı yabancı tür olarak sınıflandırdı. Enstitünün bu kararı kedi severlerin tepkisini çekerek tartışma başlattı. Kamu kurumu... Polonyo Bilimler Akademisi biyoloğu jo Bocek Solart, Akademinin Doğa Koruma Enstitüsü'nün ulusal veri tabanında kedileri istilacı yabancı türler listesine kaydetti. Solart aynı listede 1786 başka türün yer aldığını ve şu ana kadar böyle bir karmaşa yaşanmadığını söyledi. Solart avladıkları ve öldürdükleri kuş ve memeli hayvan sayısı dikkate alındığında kedilerin biyolojik çeşitlik üzerinde zararlı etkisi olduğuna dair bilimsel Fikir birliğinin arttığını açıkladı. Solart istilacı yabancı türler arasında dahil edilmek için gerekli kriterlerin kediler tarafından yüzde yüz karşılandığını söyledi. Sadece memeli ve kuşlar değil aynı zamanda sürüngenler kertenkelleri de öldürdüklerini söylemekte fayda var. En azından ülkemizde de benzer bir sorunla karşı karşıyayız. Sivas'ta içme suyunun büyük oranda sağlandığı 4 Eylül barajında su seviyesi yüzde altı düştü kuruma noktasına gelen barajda geçtiğimiz yıl bu aylarda seviye yüzde on on Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürü Muharrem Çağlancı ilk koordinasyon kurulu toplantısında yaptığı açıklamada karşı karşıya gelinen durumu gözler önüne serdi. Çağlancı Sivas'ın üç aylık suyu kaldığını belirtti. Öte yandan yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Kusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su nakliğini öngören proje üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Projenin yıl sonuna kadar tamamlanarak şehrin suya kavuşturulması amaçlanıyor. İzmir Ali Ağa'da faaliyet gösteren sökülmesi için Çevre ve Şehircilik Değişikliği Bakanlığı'nın izin verdiği Sao Paulo gemisine karşı tepkiler büyüyor. Kentte bulunan emek, meslek ve çevre örgütleri geminin yola çıkmasını engellemek için birçok girişim ve açıklamada bulundu. Geminin içerisinde 760 ton civarında asbest, ağır yağ, ağır metal, polikolürler, difeniller, radyoaktivite barındırdığını belirten kurumlar geminin ilçe ve çevresinde büyük bir ekolojik yıkıma yol açacağını vurguluyor. Alia Çevre Platformu Alçap üyesi Özgül Çağlar, Alia'da yaşanan çevre sorunlarına ve geminin gelmesine ilişkin Mezopotamya Haber Ajansı'nı değerlendirmelerde bulundu. Alianın birçok çevrim problemiyle karşı karşıya olduğunu kaydeden çağlar, örneğin taş ocakları şehir merkezine kadar yaklaşmış durumda. Yine termik santral pazar günleri siyah dumanlarını havaya salıyor. Hava ölçüm istasyonları var ama onlarda ölçüm yapmıyor. Alçap olarak sürekli buna yönelik kampanyalar yapıyoruz, şikayetlerde bulunuyoruz. Tabip odasının yaptığı bir çalışma vardı. Orada Alianın hava kalitesinin Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sınırların çok üstünde olduğunu gördük. Bunun ötesinde ilçede ağır demir çelik sanayisi var. Buralardan açığa çıkan curuflarda Şehit Kemal Mahallesi'nde depolanması düşünülüyor. Sadece bunlar değil başka bölgelerden de tehlikeli atıkları burada depolamak isteniliyor. Biz de buna tamamen karşıyız. Bölgede zaten tarihi bir bölge ve tüm bölgenin su ihtiyacını karşılayan bir baraj depolama yapılmak istenen alana bir kilometre uzaklıkta. İlçemizde başka petrol rafinerileri var. Bunların hepsi doğamızı kirletiyor. Yani bu gemi var olan sorunları katmerleştirecek diye aktardı. Çağlar burada yılda yaklaşık 200 gemi sökülüyor. Bunlardan bir tanesi de Sao Paulo gemisi olacak. Bu geminin aslında sembolik bir durumu var. Bu geminin içerisinde asbest, kurşun, klorlu bileşikler, organikler, kalaylar var. Aynı zamanda 5 sefer Fransa'da nükleer denemelere katılmış. Bu yüzden de radyoaktivite var. Bunun boyasında canlıların üzerine yapışıp üremesini engelleyen boyalar var. Bu boyalar çevreye biyolojik çeşitli inanılmaz derecede zararlı olan maddeler dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçeceğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.